Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, korkunç bir haberle başlayalım bugün programımıza. Hava kirliliği dünyada her yıl 2 milyon kişiyi ödüyor. Amerikalı uzmanların Environmental Research Letters adlı dergide yayınlanan araştırmasında hava kirliliğinin ulaştığı boyutlara dikkat çekildi. Doğacbele Türkçeden Hülya Şenkin haberine göre dünya genelinde yılda 2 milyon 100 bin kişi hava kirliliğine ba bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor ince toz partiküllerin en çok akciğer hastalıkları ve kansere yol açtığı ifade edildi. Araştırmayı hazırlayan North Carolina Üniversitesi uzmanları, her yıl yaklaşık 470 bin kişinin de yüksek ozon yoğunlaşması nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret etti. Araştırmanın en büyük çevre risklerinden birinin hava kirliliği olduğunu gösterdiğini kaydeden Jason West, ölümlerin özellikle hava kirliliği ve nüfusun yoğun olduğu Asya'nın güneyi ve doğusunda meydana geldiğini belirtti. Gelelim ülkemize daha önce 3. köprü için yüz binlerce ağaç kesildiğini ve kesilmeye devam edildiğini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise o ağaçların yanlış kesildiği ortaya çıktı. Sarıyer gazetesinin iddiasına göre 3. köprü projede belirtilen güzergahın dışında yanlış bir yere yapıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı bineli Yıldırım'ın imzasıyla o bölgedeki tüm imar planları iptal edildi. Köprü ve bağlantı yolları nedeniyle kesilen yüz binlerce ağacın da yok yere katledildiği anlaşıldı. Tema Vakfı daha önce 3. köprü inşaatının kaçak olarak yürütüldüğünü, projenin İstanbul 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzenli planında yer almadığını ve çevresel etki değerlendirme yani ÇED raporu olmadığını açıklamıştı. Tema Vakfı son gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı ve diyor ki, 3. Köprü güzergahı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından değiştirildi. Buna göre köprünün 1 bölü 1500 ölçekli Nazım ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı iptal edilerek yeni güzergaha göre tekrar yapılacak. Bu durum bir kez daha gösteriyor ki bölgesel ve hatta ülkesel öneme sahip bu kadar geniş çaplı bir proje plansız, çetsiz ve kaçak olarak yapılamaz dedi. Ayrıca temanın açıklamasında İstanbul Anayasası olarak bilinen... 1 bölü 100 binlik ölçekli çevre düzeni planı raporunda birinci ve ikinci köprülerin kent makroformu yani şekli üzerindeki olumsuz etkilerinin de ortaya konulduğunu raporda kentin kuzeye doğru genişlememesi gerektiğinin ifade edildiğini, buna rağmen rapor hiçe sayılarak şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı şekilde projenin yapımına başlandığı ifade edildi. Açıklamada doğaya bakış açımızın değişmesi gerekiyor. Geleceğimiz için plansız bir kalkınma anlayışından vazgeçmeli ve doğanın insana değil insanın doğaya muhtaç olduğunu hatırlayan bir bakış açısıyla planlama yapılmalıdır denildi. Bu arada bütün bunlar olurken İstanbul'da yeşile hasret yaşıyor. İstanbul'da kişi başı düşen yeşil alan miktarı dünya ortalamasının kat be kat altında. Cumhuriyet'in haberine göre sağlıklı bir ortamda 9 metrekare olması gereken kişi başına düşen yeşil alan oranı İstanbul'da Sadece 1.47 metrekare yani kişi başına düşen ormanlık alansa bundan daha da az 1.74 metrekare. Uzmanlar 3. Köprü projesinden sonra bu oranın daha da düşeceğini ve ekosistemin büyük ölçüde zarar göreceğini düşünüyor. Tema Vakfı Şehir ve Bölge Planlama Koordinatörü Esra Yazıcı Gökmen, 3. Havalimanı ve 3. Köprü projelerinin İstanbul'un kuzeyindeki su havzalarının da kirlenmesine, yaban hayatının etkilenmesine, ekolojik dengenin de bozulmasına yol açacağını vurguladı. Gökmen, 3. köprü yapılırsa kentteki orman alanlarının %2'sinin yok olacağını kaydetti. Çekül Yüksek Danışma Kurulu üyesi Profesör Dr. Ünal Akkemik ise, 3. köprünün ekosistem üzerinde tehdit oluşturacağını vurgulayarak kişi başına düşen yeşil alan miktarında artış olmamasının nedeni, İstanbul'da sürekli aynı yerlerin aşındırılması dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce açıklanan yeşil alan oranlarının doğru olmadığını belirten akademik, 2004 ve 2010 verilerine göre İstanbul'da yeşil alan sayısının değil, yalnızca ağaç sayısının arttığını hep aynı alanlarda değişik dönemlerde ağaçlandırma yapılarak göz boyandığını söyledi. Evet son haberimiz denizlerden ot türü bilim insanları geçen sezonda, Beklenmedik miktarda düşük avlanan Hamsi'yi incelemek üzere Karadeniz'de sefere çıktı. ODTÜ, Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Gücü, ODTÜ'ye ait RV Bilim 2 araştırma gemisinin Hamsi stoklarını izleme projesi kapsamında Karadeniz'e açıldığını bildirdi. Proje kapsamında dördüncüsü yapılan araştırma seferinde, geçen sezonda av miktarındaki beklenmedik düşüşün ve balık boylarındaki önemli derecedeki kısalmanın nedenlerinin araştırılacağı söyledi. Ali Cemal gücü çalışmalarında hamsilerin küresel ısınmadan gelecekte nasıl etkilenebileceğine dair de önemli bulgular elde edeceklerini ifade etti. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri